إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عددك مال الله وكما يليق بكماله وعدتين أم الله الكريم والهادي بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما بعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريما Ya İlahel Alemin, zahir ve batınımızı iman ve Kur'an vurlarıyla münevver eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Rızayı şerifini tahsil istikametimizdeki işlerimizde bilhassa bizleri muvaffak eylem. Şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylem cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref a'ab'u ve serfiraz eylem. Amin Bu ve hürmeti seyyid-i murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak bu defaya kadar birkaç kere huzurunuza çıkma burada, bu camide, bu kürsüde hutbede bulunma imkanını bahşeyledi. Şekil olarak, mevize mevzu olarak huzurunuza çıktım, size bir şeyler intikal ettirmeye çalıştım. Samimiyet ve hüznü niyete gelince onu sadece Hazreti Allah bilir. Ölüp gittiğimiz zaman orada her şey belli olacak. Bu mevzuda şimdi ciddi bir şey söyleyemeyeceğim. Belki ileride önümüzdeki yıllarda maşeri vicdanın tutuşturulmuş bir çıra gibi yanlışı karşısında az buçuk bir kanaata sahip olabiliriz. Allah bu ham, bu sevimsiz, bu tatsız, tuzsuz sözlerden dahi umumun vicdanında bir şeyler yapmış, İslam'ı sevdirmiş, Deme imkanını bulabiliriz. Şu anda henüz bir şey söyleyecek durumda değilim. İman dediğimiz mevzu insanı bütün mahiyetiyle değiştiren bir mevzudur. İnandığı halde başkalarından farklı olmayan bir insan kendi imanını kontrol etme mecburiyetindedir. İman, karanlık bir binada yanan ışıklar o binanın mahiyetini değiştirip her şeyi açık seçik ortaya çıkardığı gibi insan mahiyetinde bütün karanlık fakülteleri aydınlatır ve insanın içinde her şey açık ve seçik meydana çıkar. İman, insanın küfrün, dalaletin, inkarın ve ilhadın karanlık hayat ve havasından alır. İrfanın, izanın aydın alemine getirir. Binaenaleyh imanla imansızlık birbirinden kat'î hatlarla ayrılmış gece gündüz gibidir. Kış yaz gibidir, dünya ve ukba gibidir. Binaen insan duygusuyla, düşüncesiyle, tasavvuruyla, gecesiyle ve gündüzüyle farklı bir hayat yaşar, zengin bir hayat yaşar. Aydın bir hayat yaşar, her şeyi berrak ve düz durudur. Kafir gübrüyle karanlık bir hayat yaşar. Miskince bir hayat yaşar. Allah'a yakın olanlarsa tekme tokat altında, kendilerine kalkıbinen yumruklar altında, başlarına kalkıbinen tekmeler altında, vur çiğne ez fakat bir lahza beni dinle. Sana La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söyleyelim. Vicdanın bununla hüzura kavuşacak. Umumi ve içtimai huzursuzluktan kurtulacaksın. Artık sokakta dolaşıp unharlık yapmayacaksın. Başkalarının hukukuna tecavüz etmeyeceksin. Sulhu ü umuminin sırlı anahtarı budur. Beşer sulhu ve saadetinin sırlı anahtarı budur. Umumi hüzura giden yol bununla açılır. La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah. Ölürken cennet kapıları bununla açılır, sırattan bununla geçilir, cennet kapısına varınca bağ ve bu bahçeler revn aktarlığıyla bununla idar eder. La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah. Bu tatlı kelimeye davet ve bu tatlı kelimeye davet maşeri vicdanına maket Umum hüsnü kabul gösteriyor. Kafir alabildiğine küfrü içinde, mü'min alabildiğine imanı içinde birbirinden tefrik ve temiz ediliyor. Ayrılıyor, herkes kendi vadisinde yerini alıyor. Herkes kendisine yakışır işleri yapmaya çalışıyor. Biri Allah'ın yüce adını bayraklaştırıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın arkasında el pençe, divan duruyor. Kemarbestey ubudiyet tavasını kazanıyor. Öbürü ise hala iki büklüm maddenin karşısında, paranın karşısında. Birindeki karanlık gece durumunu, öbüründeki aydın gündüz durumunu gördünüz mü şimdi? Birindeki cennet asahühiyetin, öbüründe cehennem eza keyfiyeti gördünüz mü şimdi? Birinde kış gibi kasıp kavuruculuğu öbüründe bahar etası içinde cuşa cuş her şeyin coşup insanın içini okşadığını gördünüz mü şimdi? İman insanı âlâ insaniyete çıkarır, küfür insanı bir canavar yapar insanların içine salar, duvarlardaki çirkin sloganlarıyla, başka mihrakların türküsünü tutturmalarıyla, başkalarına burada türkü söylemekle, mazisine sövmekle, Mefahirene giden kapıyı kapamakla, camiden alakasını kesmekle, oruçtan kopup düşmekle küfür insanı kopuk hale getirir. Kopuk hale getirir ve sokaklara salar. İman ve küfür bu kadar farikalı birbirinden ayrılır. O değil insanlara zarar vermek iman sayesinde karıncaya dahi ayağını basmaz. Onun içindir ki, i arz eden İnsanlık alemi içinde her türlü faziletin kaynağı imandadır. İnsanlık alemi içinde her türlü rezalet, küfürden kaynaklanır. Başka hiçbir şey de aramayın. Nesil başta kafir yapılınca, imandan mahrum bırakılınca sonra ne olacağı bellidir. Sadece kokuşma keyfiyeti değişir. İster batı hayran olsun, ister doğu hayran olsun, Buna saik ve sebep sadece küfürdür, yalnız mahal itibariyle kokuşma keyfiyeti başkadır. Birisi ekşim kokar, birisi mide bulandırıcı mahiyette kokar, ama mutlaka Allah'tan kopan herkes kokar. Onun içindir ki, nesin talalet ve tuğyanının temelinde, taşkınlığının ve netici itibariyle husranının temelinde, O'nun Allah'tan koparılması vardır. Bu geziyi kapayacak, neslimizi sallantıdan kurtaracak, bu boşluğu Allah'ın tevfik ve inayetiyle doldurma muvaffak olacağız. Ama Mesih'e de elfasıyla, gönüllere tatlı hayat nefretmesiyle, o sloganıyla yazısıyla değil, o insan öldürmesiyle ve canavarlaşmasıyla değil, İnsanlığıyla insanlara hükmedecek. Muhabbetiyle kendisini insanlığa kabul ettirecek. Sokak sokak vadi vadi dolaşacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Ve de bu tekevül meydana geldikten sonra artık bu işin dertlisi, Allah yolunun delisi, Hazreti Muhammed yolunun sallallahu aleyhi ve sellem mecnunu olacaktır. Bu hale geldikten sonra, ve burada çevirip meseleyi değişik şekilde aynı bir fezleke ile arz edeyim. İman ettim dediği halde bu hale gelmeyen bir insan, imanın hasıl ettiği aşk ve veçle kendisini mükellef ve vazifeli bilmeyen bir insan, imandaki gerçek zevk ve dolayısıyla neşveyi tadamamış demektir. İman eden bir insanın durması mümkün değildir. İman eden bir insanın etrafındaki yangın karşısında sükut etmesi mümkün değildir. Evinin altında oğlunun etekleri namazsızlıktan tutuşmuş yanan bir insanın, kızının entarisinin etekleri yandıkça yukarıya çıkan bir insanın, içinde iman varsa bu manzara karşısında durması mümkün değildir. Çağrı arayacak, sabahlara kadar uyuyamayacak, kazıklarını tutup karşıma gelecek diyecek ki ben Allah'a iman ediyorum. Fakat bizim evde yangın var. Ben ne yapayım günlerden beri uykum kaçtı. Uykum kaçtı demek imanının ifadesi. Hiç aldırmaması içine bir şeyin girmemesinin ifadesi. Allah'la kopuk olmasının ifadesi. Dini hayatın yıkılışı karşısında teessür duymayan bir insanın içinde Allah'la münasebet adına bir şey yok demektir. Dini teessüründen ötürü din adına her türlü yıkılık, yıkılış karşısında vücudu atom zerratı adedince parçalanması ise diniyle mevzuden mütenasip, Allah'la münasebetinin kuvvetli olmasından ötürüdür. Cenab-ı Hak imanımızı pekiştirsin, kuvvetlendirsin, bu büyük irfan dersini aldıktan sonra bizler ciddi değişmeye bizi muvaffak eylesin inşallah. Bu değişmenin burada hemen mevzunun sonuna gitmeden olma başladığını ifade etmek, yeri gelmeden, mevsimi gelmeden söz ifade etme olacağından ötürü ben asıl size arz etmeyi düşündüğüm hususu arz ettikten sonra ona intikal edeceğim muhterem Müslümanlar. devri Risalet de günümüzde ona doğru gidilen değişme olmaya başladığı an aynı şeyler cereyan ediyordu. Değişme oluyordu Herkes Beytullah'a giriyordu, fakat farklı kanaatlerle giriliyordu. Camiye herkes girdiği gibi, veya bu vatanda ben de bu vatanın evladıyım dediği gibi, fakat insanlar kanaatlerine göre vaziyet alıyorlardı. Resulullah da Beytullah'tan içeriye giriyordu. Ebu Cehil de Beytullah'tan içeriye giriyordu. Resulullah da Beytullah karşısında el pençe divan duruyordu. Ebu Cehil de Beytullah karşısında el divan duruyordu. Ama biri bütün kevn mekanı aşan mâbud mutlaka karşı kulluğunu arz ediyordu. Kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, İyyâka nabudu ve iyyâka nezda'în diyordu. Öbürü de Ey Hübel, Tanrılar Tanrısı, Ey bilmem ne Tanrıçeler Tanrıçesi beni muvaffak et diyordu Beytullah'tan. Binaenaleyh giriş birdi ama noktayı nazarlar, mülahazalar, tasavvurlar, kanaatler ve izanlar farklıydı. Binaenaleyh insan düşünce tasavvur ve hayatıyla başkalarından ayrılacak ve iman yolunun yılma usanma bilmeyen bir kahramanı, bir müdafi, bir neşredicisi, bir tebliğ edicisi haline gelecektir. Neslimizi Allah bu yolda payidar eylesin, aziz eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Kadir gecelerinin cereyanı mümkün ve muhtemel olan geceler ve gündüzler içinde bulunuyoruz. Gönülden diyeceğiniz aminlerin yüzünüze çarpılmayacağı kanaatindeyim Rabbimin rahmeti açısından. İçten amin deyin ve Rabbimizin bizi kurtarması istikametinde dileklerinizi, dilenmelerinizi Rabbi Rahimimize, Rabbi Kerimimize vudu ve huşu ile takdim etmeye çalışır. Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kama gibi içtimai hayatın içine girmesiyle iman edenler, diğerlerinden farklı bir hüviyetle ayrılıyordu. Düşüncede ayrılıyordu, tasavvurda, hayat anlayışında ayrılıyordu. Eşya ve hadiselere bakışta ayrılıyordu. Dünyayı kurma ve tanzim etme hususunda ayrılıyordu. Binan her inanan insan yepyeni bir dünyayı kurmanın rüknu haline geliyordu. Ben artık kendi dünyamı kuracağım diyordu. Evvela şahsi hayatımdan. Artık bu hayatta taşlar, tunçlar yok. Artık bu hayatta latlar, uzlar, menatlar yok. Artık bu hayata bir tevye Allah hakim olmuştur. Bu hayata Allah'ı hakim kılacak. Gönlümü Allah'a imanı oturtacak. Ve O'nun istekleri istikametinde bir hayattan zim edeceğim diyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için her şey olmuştu. Onun için bakın, iman ve irfan dersini alan herkes birdenbire hüviyet değiştiriyordu. Nasıl hüviyet değiştiriyordum? Ölüm istihkar ediliyordu, hayat hafife alınıyordu. Bütün zevklerden mahrum, kalınma, seve seve yapılan şeyler şeylerden birisi veya yapılan şeyler arasına giriyordu. İçinizde emsali gençler çoktur. Ve işte bunların mevcudiyeti de gelecek adına ümitle bakma bakımından bizim için ümit kaynağı, ümit somurcuğudur. Rabbi Rahimimiz bu günleri bize gösterdi. Bugün pek çok camilerde gençlerin sayısı yüzde seksene ulaşmıştır. Ve bunlar aşk ve vecd adamı halindedirler. Allah'a hamd olsun. Ben bir hutbe okumuş olmayayım ki, minberin sağında, solunda, karşısında, 11 yaşından 20 yaşına kadar, hıçkırıklarla hutbe dinleyen delikanlıları görmüş olmayayım. Bu ise gelecek adına, Hazreti Muhammed'in yolunda büyük beşaretler vadedici bir husustur. İşte devri Risale i risalet benayede bu hava vardır. İçinizde emsalı bulunan gençler ve delikanlar gibi, Sadib bin Abi Wakas gibi, Zubeyir bin Abdam gibi, daha 13, 14, 15 yaşında kimseler, Mefkarim Efutat Efendimizin yanında yerlerini alıyorlardı. Ana ve babasını terk ediyordu. Ana ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım. Baba ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım diyordu. Kendi kendi teren cami'sini anlatırken Sadreddin bir vakkaz diyor ki ben Resul Ekrem'e gidip iman ettikten sonra bir delikanlıydım. Anam bana karşı boykot ilan etti. Belki çok defa dövdü, vurdu, başımı yardım. Çok defa beni bir yere kapadı, kilitledi, hapsetti. Çok defa günlerce beni açtusuz bıraktı. 14-15 yaşındaydım. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden vazgeçmiyordum. Nihayet bunlarla beni sindiremeyeceğini anlayacağım. on günde aç bıraksam ölecek fakat dönmeyecek bunu anlayacağım. anasına karşı refik ve şefik hislerini tarih yolunu seçti. Bu defa kendisi aç durmaya başladı Hindular gibi. Bu defa kendisi yemek yemiyordu. Eve girdim bir gün benzi sararmış, ayaklarının takatı kesilmiş. Dininden dönmezsem yemek yemeyeceğim diyordu. Bana çok dokundu. Ben zinesinde barında büyüten anam, beni Allah'tan Resulullah'tan koparmak, sapık düşünce ve ideolojilere saptırmak için aç duruyor ve bir şey yemiyordu. Dedim ki vallahi anam, şunu katiyen bil ki, şuracıkta açından ölsen dahi ben Resulullah'tan dönecek değilim diyordu. Ve dönmüyordu Sa'd bir vakti Vakta. Din birinci planı alıyor. Allah mualla mevkiine gönüllerde oturtuluyor iman ve irfan olarak. Bu ise beşerin yeniden kurtuluş yoluna girişi demektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İman, küfürden insanı ayırıyor. İman ettikten sonra mümin bir farklılık kazanıyor. Hayatı ve hayata ait her şeyi istihkar ediyor. Sa'd ibn Abi Vakkas şerefli bir aile içinde yemesi içmesi sofralarıyla şerefli bir aile içinde ama bakın o çileli günlerde Resul Ekrem'in arkasında geçirdiği günlerden birinden meydana gelen tabloyu size arz edeyim. Diyor ki: Biz yiyecek içecek şey bulamadığımızdan ötürü iman ettiğimiz için ağaçların yapraklarını, kabuklarını yiyorduk. Bununla medarı maişetimizi temin ediyorduk ve koyunlar gibi def itafi yatman Artıkları o şekilde dışarıya atma durumuna maruz idi. Ay Ancak hayvanlara yakışır şekilde bir şey oluyordu. Ve hele bir defasında, hadis kitaplarında görüyoruz. Resul-ü Ekrem'le bir gece giderken o kadar aç bir ilaç idim ki ayaklarımın takatı kesilmiştim. Bir yerde idrar yapmak için oturdum. İdrarın yere temasından aşağıda bir cisim olduğu kanaatına vardım. Karanlık geceydi, el yordamıyla kurcalayınca bir deri parçası buldum. O kadar sevindim ki, onu getirdim bir yerde, az ısıttım. Ondan sonra yedim, 24 saat dizime derman getirdi. Bunu bana lütfeden Allah'a hamd ve sena ettim. İmanlı yaşama bu kadar zor hale gelmesine rağmen, hiçbir imanlı iman ettikten sonra dönmüyordum. Yolunda sebat ediyor ve çevrenin kendisine uymasını temin ediyordu. Küfrü yılanın, çiyanın yuvası sayıyordu. Oraya dönmekten hadisin ifadesiyle cehennemin içine girmeye razı oluyordu. Ama imanda sabit kadem yaşıyordu, dişini sıkıyor ve dayanıyordu. Başkalarına hak ve hakikatı anlatma pahasına. Başı yarılsa da, dişi kırılsa da, vücudu delik deşik olsa da, Serdut etmeden aynı şeyleri yapıyordu. Mevzu asıl götüreceğim yere götürmek için bu hususta da müsaadenizle misal art edeceğim. Efendimiz bu acı ve çileli devreyi peygamberlikten sonra tam 13 sene yaşadı. Tam 13 sene gökler eteklerini açıp ya Muhammed teşrif et, biz bizde yaşa demesine rağmen yerde insanların içinde eza ve cefaya maruz, tekme tokat altında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tam 13 sene Mekke'de yaşadı. Ancak BİSET'in on 11. senesine geldiğinde Akabe'de bazı kimselerle görüştü ve kendisine hüsnü kabul gösterdiler. Ben ona bir lahza dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Müsaadenizle. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hiçbir topluluğu ihmal etmemiş. Bir yerde, bir kahvenin önünde, bir toplulukta, bir mehabilde, üç beş insanın bir araya gelişini görünce yanlarına sokulmuş bir gölge gibi, sonra duyduğu ve inandığı şeyleri onlara anlatmaya çalışmıştır. Ve Hz. Aişe'den nazide dinlediğimiz şeyler içinde görüyoruz ki, o hacıların şimdi bildiği Mina'da, akabe dediğimiz tepeciklerde tepeciklerin arasında, Hanayir maksadıyla gelen ne kadar Arap kabilesi varsa hepsinin yanına sokulmuş. Hepsiyle temas temin etmeye çalışmış. Hepsiyle meşgul olmaya çalışmış ve fakat hiç hüsnü kabul görmemiştir Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Vadi vadi dolaşmış, yılmamış, usanmamış. Allah'tan aldığı iman ve irfan dersini etrafındaki insanlara intikal ettirebilmek için İki üç kişiden ibaret her topluluğun yanına sokulmuş. Ne için buraya geldiniz demiş. Ticaret yapmak için daha iyi bir ticaret yapma yolunu size öğreteyim mi? Dünyadan bazı şeyleri feda etmek suretiyle, dünyevi ve ukrevi huzurunuzu temin edeceğiniz bir ticaret yolunu size göstereyim, göstereyim mi? Ya eyyühellezine amenü el azullukum ala ticaretin tunciikum min azabin Ferman-ı ile Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi, sizi azabı elimden, dünya ve ahiretin can yakıcı azabından sizi kurtaracak bir ticarete yol göstereyim mi? diyordum. yanlarına oturuyordu, bir şeyler anlatıyordu, yüzüne bakıyor, hüsnü kabul göstermiyor, yanından çekip gidiyorlardı. Bu senelerce sürdü Resul-i Ekrem'e karşı yapılan muamele. Peygamberimizin mualla mevkini düşünecek olursanız ayak takımına kadar yanlarına sokulup meseleyi anlatmasın, onlarla hemdem olması, gece gündüz beraber kalması, o yüce şahsiyet için ne kadar ağır bir şey olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Bizim gibi bir insan değildi. Gökler o ayağını basmakla etekleri mücevherlerle dolmuştu. Melekler kendisine perdedarlık yapmıştı. Kur'iler onun karşısında kaldırım taşları gibi yerlere serilmişti. O ise insanların içinde bunlara katılanıyordu. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Ve nihayet ancak peygamberliğin 11. senesi 5-6 kişi Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Medine'den olan bu kimselerle karşılaştı. İşlerinde Efadi bin Ebu Zürare, Ebl Heysam'ın Deyhani gibi kimselerinde bulunduğu bir topluluktu. Yanlarına sokuldum Yaşlılar olduğu gibi, Esad gibi, Ebu'l-Heysem-i Teyyahani gibi 15-16 yaşında delikanlılar da vardı. Bir rivayette ilk, Aleyhisselatü Vesselam'a cevap veren Ebu'l-Heysem-i Teyyahani. Başka bir ifadede de Esad İbni Zürare'dir ki, Efendimiz Medine'ye gelmeden de vefat etmiştim İcabet etmiş, hüsnü kabul göstermiş ve fakat gül devrini göremeden vefat etmiş. Altı kişiydi bunlar. Her derde isimleri derman olabilecek altı kişiydi. On üç senedir kabile kabile dolaşan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dıştan buyurun gelin diyebilecek altı kişiydi. Konuştu Efendimiz bunlarla. Mübarek sözleri işlerine yatı verdi. Çiftçilik yapıyorlardı bunlar. Dedi ki işlerinden bir tanesi sana biat eder, elini sıkar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersek, icabet edersek bize ne var? Mükafatımız ne olacak? Allah Resulü cennet, Allah'ın rızası buyurdu. Başkaları tereddüt geçirdiler. Ve yanında Efendimizin amcası Hazreti Abbas diyordu ki, Peygamberin elini sıkarken neye sıktığınızı bilerek sıkacaksınız. Bütün cihanı karşınıza aldığınızı bileceksiniz. Roma imparatorluğunun karşısına çıktığınızı bileceksiniz. Bir ölümle kucak kucağa geldiğinizi bileceksiniz öyle yapacaksınız." Diyordu, ta meseleyi akıl ve mantıklarıyla kabul etsinler. Tereddüt geçirenler oldu. Ebu'l-Heyse bin-Teyyihani veya Es'ad i̇bn Zürare ok gibi yerinden fırladı. Ne diye bu adama biat etmiyorsunuz dedi, ellerine kapandı. La ilahe illallah Muhammedun-Rezulullah dedi. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye davet ettiler. Ertesi sene gelen heyet dediler, Ya Resulallah bize mürşit gönderdi. Etrafa mürşit gönderen Resul-i Ekrem Mus'ab bin Ümeyr'i gönderdi. Ve bir sene sonra da sadece Efendimiz'i karşılamak üzere gelen kadın erkek yetmişten fazlaydı. Bir cemmi kafir halinde Efendimiz'i ziyaret etti ve Medine'ye davet ettiler. Yeni bir devir başlıyor. Size tarihten bir vakı anlatmıyorum. İnanan insanın vaziyet değiştireceğini, yatak değiştireceğini, kanaat ve davranış değiştireceğini anlatıyorum. İnandım dediği halde yerini değiştirmeyen insanın, vefat ederken imanının fayda vermeyeceğini anlatıyorum. İşte iman varsa coşkunluk ve heyecan hasıl edecektir. Küfür ve talalet karşısında sizi harekete getirmeyen imanın, Kabirden sizi geçirmesi mümkün değildir. Sırattan sizi cennete ulaştırması mümkün değildir. İmanınız varsa yanıp tutuşacaksınız. İmanınız varsa yanan dünya karşısında mustarip olacaksınız. İmanınız varsa çoluğunuz çocuğunuz karşısında mustarip olacaksınız. Nasıl işinizin düzeni bozulunca yemekten iştahınız kaçıyor. Bağınızı dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Tütün tarlalarınızı dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Tütün baş fiyatı istediğiniz seviyede olmayınca yemekten iştahınız kaçıyor. Size arz edeceğim. Mahzulünüzü dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Mahzulünüz pazarda, piyasada fiyatını bulamayınca yemekten iştahınız kaçıyor. Şimdi Allah'ın sizin nazarınızda ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz mü? Balyalardaki tütünlerin altında... Şu Çuvallardaki üzümlerden daha aşağı sizin nazarınızda. Hz. Muhammed sizin mahsullerinizden daha aşağı. Aksini ispat edebilir misiniz bana? Bir yerde Resulullah'a ait duygular yıkılıyor. Bir yerde Allah'a iman dinamitleniyor. Bir yerde Kur'an halinden, dilinden anlaşılmaz kitap haline geliyor. Şu cemaat bine yakın, bine aşkın bir cemaattir. Bu kitabı Allah ve Abdullah Hoca anlasın diye değil, bu cemaat anlasın diye göndermiştir. Bu ilahi bir nânedir. Allah'tan bir mesaj sizlere. Bu mesaja karşı alaka duydunuz mu? İçine baktınız mı? Sizden ne istediğini öğrendiniz mi? Kulak verdiniz mi bunun içindekilere? Sahip misiniz kitabınıza? Bir tütün balyası kadar alaka duyuyor musunuz buna? Zira siz ve biz onu 3 hasır evvel yarattık. Resulullah'ı 3 hasır evvel terk ettik. Allah 3 hasır evvel terk ettik. Hükümete baş kaldırıyoruz. Tütün karşısında baş kaldırıyoruz. Hükümete meyve fiyatları karşısında baş kaldırıyoruz. Ya bu Kur'an'ın terk edilisi karşısında. Ya Resulullah'ın adının unutulması karşısında. Ya Allah'ın gönüllerden silinmesi karşısında. Sen neredesin sorabilir miyim? Neredesin camide dururken? Neredesin sakalı bırakırken? neredesin Kabe'ye gitmiş olmanın külahını başında taşırken, nerede emanetini acel-ül -se ederken, neredesin ve her günde ilahe illallah derken, yerini sormak isterim. Yerini sormak isterim, zira mesele çok mühimdir. İnananların devrinde inanan insan tip ve vaziyet değiştiriyor. Duygu ve düşünce değiştiriyor meseleye ciddi sahip çıkma havası içinde sinesini açıyor, bağrını açıyor, la ilahe illallah dedikten sonra ona bağlı her şeye sahip çıkıyordu. Bu kitap beni affetsin. Bu benim hayatımın gayetidir. Kırk küsür senelik hayatımda bundan başka da bir şey düşünmedim. Şu çatlak sesimle buna tercüman olmaya çalıştım. Ama yine beni bağışlasın. Üç asırdan beri biz çoktan onu... Ayağımızın altından daha aşağıya attık. Anlamıyoruz yere, anlamıyoruz, dahi çıkmıyoruz. Allah'tan name gelmiş bize, nereye gelirse gelsin. Başkasından gelen mektup ve name karşısında, başkasından gelen mesajlar karşısında, maşeri vicdanın titremesi ve ürfermesine mukabil, arşı ferşe bağlayan, ilahi ifade halinde akseden, Mahfidi Vahiy İlahi olan Hazreti Muhammed'e gelen sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an karşısında, Kur karşısında beşerin istizazını bekliyoruz. Ona sahip çıkacağı devri bekliyoruz. Gönlü sinesine sığmayan, kalbi heyecanları dışa taşan ve kendisini yerden yere vuran, gençliğimiz, terü delikanlarımız, bıyığı terlemeyen delikanlarımız, bu mevzuda bizim ümidimizin tomurcukları oldu. Onlara baktıkça istikbala ümit vaat eden, istikbala ümitle bakabiliyor ve içimizi huzurla, gururla dolduruyoruz. Allahu Teala ve Tekadder Hazretleri içinde yaşadığımız cuma hürmetine eşrefi zatı denk getirerek 3 asır evvel yere atılmış Kur'an-ı Beyanı başlara taç edebileceğimiz günü bize göstersin. Mecdatımızın yolunda bizi bu istikamette aziz eylettin. İnanan cemaat, nazarında inanan cemaatin kalbinde Allah'ın en büyük bir yer tutuyor, bir ağırlık ifade ediyordu. Onu kalbine koyduktan sonra Allah'tan gelen emir ve fermanı, her fers sevese ve ruhunu orada feda etmeye hazır oluyordu. İşte peygamberlerden sonra beşerin en doğrusu ve doğruluğuna ünvan olarak kendisine sıddık denmiş insan. Bir hususu Seyyidina Hazreti Ali anlatırken der ki, ''Ya Ali, sen daha çocuktun, delikanlıydın, biz Resul-i Ekrem'in etrafındaydık. Dışarıya çıkarken içeriye girme ümidinden mahrum çıkardık. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma ümidinden mahrum olurduk. Bıçaklar gayz ile pilenirdi, süngüler nefretle başımızda dönerdi. Ölümü göz önüne almadan kimseye Allah diye bir şey anlatamazdık. Resulullah diye bir şey anlatamazdık. O günlerde sen çocuktun, biz de Cephe'de Hz. Muhammed'in yanındaydık. Cenab-ı Hak Cephe'de eylesin bizim, Resulullah'ın yanında eylesin. Kur'an'a karşı göğsünü siper edenlerden eylesin. Ne şerefli vazife onun uğrunda olmam, yolunda kalma, ve tırmanırken bir meçhul mezar halinde yolun bir tarafında kalıvermem. Bu şerefi Allah bizlere bahşeylesin. Siz aminde deyin amin, de in amin de demeyenler hakkında da Allah kabul eylesin. Mus'ab Soylu, Baile'den ayrılıp gidiyor. Medine-i vereye gönderiliyor. Kur'an'ın muallimim. Mus'ab Soylu, Baile'den ayrılıp gidiyor. Mus'ab bizim gibi günde önüne üç defa sofranın gelip uzandığı bir delikanlıdır. Yatağına yatarken tüyden yataklar içinde anası birkaç defa sağını solunu bastırır. Alnından öper, uyudun mu canım evladım der. Sabah da onu bir ninniyle uyarır. Mus'ab resûl e iman eder. İman eder, yumuşak döşeyi terk eder. Zira artık anası Mus'ab'ı sevmemekte belki dövmektedir. Mus'ab iman eder, yeme içmeyi de terk eder. Zira yemeden içmeden mahrum edilmiştir. Ve bu iş bitmemiştir. Mus'ab sonra da Medine-i Münevvere'ye gidip, Resul ü Ekrem'in davası istikametinde irşat ve tebliğ vazifesini yapmaktadır. Medine'ye gider. Bir sene Medine-i Münevvere'de kalır, arkadaşlarından dinliyoruz, zira kendisi gül devrini göremedi. İki sene, üç sene irşat vazifesi yaptı. Bedir'de Resul ü Ekrem'in yanında bulundu. Uhud'da da yanında olayım ya Resûlallah dedi. 22 yaşında vardı yoktu bıyıkları henüz terliyordu. Kılık ve kıyafetiyle Resulullah'a çok benziyordu. Allah Rasûlü Uhud cübbesini çıkarıp sırtına giydiriyor, şu bugün senin sırtında dursun diyordu. O da şeref saydı o cübbeyi sırtında taşıyordu. Allah Rasûlü'nü şehit etmeye gelen i̇bn Kamia Kami'e, Rasûlullah'ı şehit ettim diye Musabı bu diyordu. Seve seve kolunu veriyordu. Tak koluna inip kalkan kılıç darbesi karşısında, kolu bir ağaç dalı gibi budanıp yere düşünce, Elhamdülillah, Resulullah'ın kolu kurtuldu diyordu. Sol kolu koparken, Elhamdülillah, Resulullah'ın kolu kurtuldu diyordu. Başını uzatırken, yazar anlatan anlatıyor, vur bir bu kaldı diyordu. Boynuna da darbe inince, Elhamdülillah, Resulullah'ın başı kurtuldu diyordu. Kendisini bir hırkaya sarıp, Resulullah'ın hırkasına sarıp, Uhud'un sinesine gömüyorlardı, yapabileceği her şeyi yapmıştı. Kafasını kullanmış irşat tebliğ vazifesi yapmıştı. Gönlünü kullanmış güvercinler gibi yukarılara doğru çıkmıştı. Cesedini Allah Resul'ünün önünde etten kemikten kalede bir lükün olarak kullanıvermişti. Sonra da Uhud'un sinesine yıkılıp gitmişti. Sırtında parçalanmış küp cübbe kendisine kefen olmaya yetmeyince, ya Resulallah, ne yapalım dediler, vücudu kapanmıyor, canım çıksın, yumuşak döşeklerde yatan Musab'ın vücudu kefen bulamıyordu, ne yapalım Ya Resulallah! Avret yerini kapayın, baş ayaklara açıkta kalsın diyordu. Ve o gün Musab'ın yerine, onun kılıcı elinde elinde bir melek, Resul-ü Ekrem'in önünde akşama kadar savaşıyordu, diliye sahibi Ebu Nuhaym naklediyordu. İkindiye doğru güneş kurup ederken, Resulullah hala hâlâ Musab'ın savaştığını zannediyor. Musab deyince, ben Musab değilim diyor. Musab daha sabahtan vefat etmişti. Musab sabahtan doğranıp gitmişti. Canı kalmıştı, onu da Allah yolunda vermişti. İnanan insan, hayat ve hayata ait her şey istihkar et, hakir görme yoluna giriyor. İnanan insan, İnandır Rabbia Celle huzuruna irtika etmek için kolu kanadı engel teşkil ediyorsa füzenin yükselişinde kaydettiği durumlar gibi kolunu kanadını ayağını başarıyla bırakıyor da Allah'a doğru yükseliyor. Ve bununla inanmayan insandan ayrılıyor. Yarım inanan insandan ayrılıyor. Her türlü miskinliği, uyuşukluğu bırakıyor. Allah'ı anlatmak için mahalikem vadi vadi tehlikelere, meşakkatlere göğüs geriyoruz. Bir Mus'ab devrinin başlatılmasını, bir Cahş devrinin başlatılmasını, bir Habab bin devrinin başlatılmasını arz ediyoruz. Ve içinizdeki hıçkırıklar içinde hakikat kamçeden temiz nasiyalarda bunu gördükçe ümitleniyor. Sesimiz biraz daha gür yükseliyor. Üç asırdan beri gece yaşadık. Ne bir şimşek çaktı şafağımızda, ne de bir şafak attı yalancı dağımızda. Bir gece yaşadık üç asırdan beri, çeyrek asır öncesine kadar bunalmış olarak, canı kıstığına gelmiş olarak ölüm intizar ediyorduk. Beni bütün cürmümle ve cürmümle bilirsiniz, tanırsınız. 13-14 sene evvel buraya geldiğimde yine buraya gelmiş, gönlüm inkisar içinde huzurunuza çıkmış, Yine burada sizinle dertleşme yolunu, maşeri vicdan uyarma mevzuunda lazım gelen şeyleri yapmaya çalışmıştım. Ama o gün kollarım böyleydi. O gün kollarım böyleydi utanıyordum kaldırmaya. Milletime karşı, insanlığa karşı bir şey yapamamış. Onun için hizmet edememiş. Aktaşlarımın ayaklarının altına süpürge yapamamış. Çirli suratım ayağının altına kaldırım taşı diye koyamamış. Nesime hizmet edememiştim. Yine de edemedim. Ama daha evvel tohum atanlar vardı. Tohum atıp da gidenler vardı. sulayıp barka açıp içimizden çekilenler. Musab bin Ümeyr gibi işin gecesinde gurup edenler vardı. Çilesini çekip gül devrini görmeyenler vardı. Kendilerinden 25-30 sene sonra zemin yüzü bahar eda yeşermeye başladı. Ve biziliklerimize kadar bugün onu duyuyoruz şu hıçkırıkları boşa çıkarmayacaktır Allah. Şu aminde işlerden ötürü Allah, puslan ve haybette bırakmayacaktır dertimizi. Üç asırdan sonra hesabı ı Kehfin uyanması gibi uyanacak, memleketimizdeki bütün değer hükümlerine sahip çıkacak, kıymetlerimize sahip çıkacak, bir Medine devrini yeniden ihya edeceğiz. Allah'ın lütfu keremiyle, Resulullah'ın şefaatiyle. Allah sizi, Yeryüzündeki bütün ümmeti Muhammed'le beraber aziz eylesin. Amin. Yolunda daim ve daim eylesin. Amin. İman eden insanın değişmez üzerinde duruyoruz. İman eden insanın gönlünde değişik bir aşk ve heyecan vardır. İman eden insanın bir ahında binlerce umman dalgalanması gizlidir. İman eden insanın namesi gülbülün daha tatlıdır. O arş-ı ihtizaza getirir, zeminin etekleri mücevherlerle dolar. İman eden insan Allah nazarında başkadır, o değişmiş bir insandır. Ve ağ yara yar ateşine yanmaz artık, başkasına bel büküp boyun eğmez artık. O Allah demiş, büyük olarak Allah'ı tanımış ve başka her şeye de baş kaldırmıştır. Allah'tan başka her şeye baş kaldırmış, Resulullah'tan başka piştar, Fişu'a ve rehnuma tanımamaktadır, öncü ve rehber bilmemektedir. Resulullah'ın izinde demektedir, Kur'an'ın yolunda demektedir, Allah'ın dininde izlemektedir. ve bu uğurda hırzı can etmeye hazır bulunmaktadır. Bunu mümin yapacaktır. Her hadise onun imanını kuvvetlendirecek, onda bir coşkunluk ve heyecan meydana getirecek, onu takviye edecek, kendisi için maslub olan ufka kanatlanmış gibi uçacak ve kısa zamanda vasıl ve nail olacaktır. Ve zeka halinde bunu size bütün destanıyla arz edeceğim. Bu iki değişik durumu size canlı misaliyle intikal ettirmek için Kur'an'ın huzurumuza getirdiği, biraz evvel üzerinde durup didiştirdiğimiz, deşiştirdiğimiz, Kur'an'ın ı Muciziz Beyah'ın içinde bulduğumuz, İman ve imansızlıktaki farklı durum, iman ettikten sonra insan ismiyle, ruhiyle değişmesi hususun bunu tavzih edebilecek, misallendirecek, müşaheslik kaidesini oturtacak misal arttıracak. Efendimiz ilk bid'at bir davayı başlatmamıştır. Onun başlattığı dava Safiyyullah Hazret Adem ile başlamıştır. O dava Nuhla ile binmiştir. O dava, vadilerde İbrahim'in arkasına takılmıştır. O dava, yedine İsmail'le beraber bekari mezbuh olarak boğazlanmak üzere yere yatmıştır. O dava, ruhullahın esrarı olarak fışkırmıştır. O dava, nebiler ülkesinde sağınak sağınak yağmur halinde yağmış. Ve o dava nihayet, ufuk peygamber, zaman ve mekânın efendisi ahmed i mahmud Muhammed Mustafa'da billorlaşmış bir menşur haline gelmiş, Allah'ı gösteren bir ayna haline gelmiştir. Efendimiz de başlamamış, başlamadığı için onlarda da bitmeyecektir, o da bitmeyecektir. Efendimiz'e kadar devam eden dava, kıyamete kadar da devam edecektir. Yeryüzünden Muhammed'liği silmek mümkün değildir. Dağlar silinebilir, denizler kuruyabilir, bütün dik şeyler yere yatabilir, yer şakşak şak olup yarılabilir semaa cemaat üzerine yıkılabilir ama Muhammedilik yer yüzünden silinmez. Şahbaz açan minarelerimizden ervah tarafından duyulan ve görülen Eşhedü enne Muhammeder Resulullah silinmeyecek. Kıyamete kadar devam edecektir. Resulullah davası, sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük davaya gönül verdik. Buna başımızı koyduk. Naziz ne, ne şerifsiniz ki buna başınızı koydunuz? Anladıysanız koyacaksınız buna başınızı. Tütünün bağından, tütünün bahçesinden ve tütünün ambalajından çok kıymetli Resul-ü Ekrem'in eşine başınızı koyacaksınız. O zaman başınız gökteki yıldızlar kaçak kadar yüce olacak, şiinenmeden kurtulacaktır. Şayet oraya başınızı koymazsanız, ne kadar mağrur olursanız olunuz, dilencilikten kurtulamayacaksınız başkalarından para almadan geçinemeyeceksiniz, başkalarına dayanmadan yaşayamayacaksınız, kapı kapı dolaşacak, el aleme el açacak tekeffüf ve tesevülde bulunacaksınız. Vermeyecekler, ifade edecekler, kandıracaklar, ambargo ambargo üstüne koyacak, delil ve sefil etmeye çalışacaklar. Başallah kapısında eşya konunca, siz isteseniz de istemeseniz de, yüzünden size hakem olarak yaratan Hazreti Allah, o başı çiğnetmeyecek ve sizi aziz kılacaktır. İnanan insan işte bu yola girmiş, tebettür vermiş, çok seri birkaç transformizmi birden yaşamak suretiyle öyle bir hal değiştirmiş ki, cismaniyetiyle beraber melek olmuştur. Seyyidina Hazreti Musa'nın huzurundayız. Zehre, sihirbazlar orada bulunuyor. Firavun da o sarayın içinde oturuyor. Allah'ın kudret ve kuvveti orada kendisini gösteriyor. O ana kadar inanmayan insanlar Hak karşısında serfuru ediyor. Hz. Musa elindeki tesir edici büyüleyici asasıyla Firavun'un huzurunda. Bu huzurda aynı zamanda, bi'izzeti Firavun inna le nahnu'l galibun diyen sihirbazlar da var. Firavun'un şerefine ona dayanarak kalebe çalacağız diye. Huzura gelen, iki büklüm olan, Kula kulluk yapan, Beşer karşısında eğilen, Zelil ve sefil bir durum İzhar eden sihirbazlar da vardır. Allah'a imanın Verdiği ihtişamla, Yüce dağlar gibi bükülmez bir bel Olarak, Seyyidina Hazreti Musa olduğu gibi, Firavun karşısında iki büklüm eğilen, Allah yerine Firavuna secde eden Sihirbazlar da vardır orada. Bi'izzet-i Firavun, <gülüyor> Firavunun onur ve şerefine, onun güç ve kuvvetiyle galebe çalacağız diyecek kadar, sefilleşen insanlık, zelilleşen insanlık, af buyurun yoldaşan insanlık. Ve nihayet Allah göstereceğini gösteriyor oradan. Anlıyorlar ki Musa sihirbaz değil. Anlıyorlar ki Musa göklerle alakası çok kavim. Anlıyorlar ki gökleri ve yeri tutan Allah Celle Celaluhu, Musa'yı destekliyor, Allah'ın salat ve selamı, Efendimizin ve O'nun üzerine olsun. Anlıyorlar, bu defa kendilerini secdeye atıyorlar. Âmen Nâbi Rabbil Alemin diyorlar. Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un inandığı Rabbil Alemin'e inandı diyorlar. Firavuna secde edenler, Firavun'un huzurunda birdenbire kanaat değiştiriyorlar. İşin anlaşılmaz bir esrar olduğunu görünce, Allah'ın hükmü karşısında, İki müklüm olan zihirvatlar. Âmenna bi Rabbil <gülüyor> alemin. Rabbi Musa ve Harun. Kur'an değişik yerlerde bu hükmü, bu fermanı değişik şekilde anlatır. Firavun, her türlü mütegallibin, cebbarın, hutfuruşun, kendini beğenmişin ve zalimin ifade ettiği gibi ifade ediyor. Âmentum qablen âdana nekum. İnnehu lekabirukumul lezi allemekumus sehir. Ben size izin vermeden ona iman mı diyorsunuz? O belki sizin büyüyünüz ve bu sesi de size öğretti. La u khilaf. salacak tehditler savuruyor. Kollarınızı ketecek, bacaklarınızı koparacak, çapraz var elden koldan sizi mahrum edecek. Devam ediyor. Sonra hurma kütüklerine sizi asacağım. Bana sormadan nasıl amen tu dersiniz? Nasıl la ilah illallah dersiniz. Biraz evvel dikkat edin. Firavun'un karşısında biz Firavun'un izzetiyle galibe çalacağız diyenler. Onun onur ve şerefine içenler ve yutanlar. İman ettikten sonra nasıl değişmişlerdir? Amenna bir rabbil alemin. İnne nasmau a'yefir lana kunna mu'minin. Başka bir yerde ise bu tehditleri gülerek karşılıyor takdi ma entakat inma takdi hadi el hayat istediniz hükmü ver ancak bu dünya hayatına hatime çekebilirsin bunu bitirebilirsin biz rabbül alemin olan Allah'a iman ettik diyorlardı bir an bir dakka kanaatları değişince değişiyorlardı iman bir fazilete menba oluyordu bir güç bir kuvvet kaynağı oluyordu Ondan yılmamayı, dönmemeyi öğreniyorlardı. Ölümü hakir görmeyi öğreniyorlardı. Hayatı basıp geçmeyi öğreniyorlardı. Ahirete odadan odaya intikal eder gibi intikal etmeyi öğreniyorlardı. İman sayesinde çok seri bir değişmeye maskar oluyorlardı. Onun için bir dayette size sordum. Saadda ve safadide bulundum. Neredeyiz diye yerimizi tayin hususuna dikkatinizi çektim. ettim. İman ediyorsak neredeyiz? Ve ne kadar dava İslam'a sahibiz? İnşallah sonuna kadar en küçük teferruatına kadar ihmal etmeden sahip çıkacağız. Üç asırdan beri ihmal gören bu mukaddes İslam davası 20. asrın cefakar ve fakat aynı zamanda fedakar müminleri tarafından omuz alınacak, bayraklaştırılacak afak alemde arz idare edecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Rabbimizin sonsuz rahmaniyet ve rahimiyetine istinad ederek, bunun meccani olarak bize lütfetmesini diliyor ve dileniyoruz. Muhterem İsmallar! Size arz edeceğim mevzu, imanın insanda meydana getirdiği duygu, düşünce farklıdır. Küfürle iman farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yer yer temas edip anlattığı bir husus. Ama mevzuu çeşitli izgahlarla belki başka vadilere götürdüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. "Zalatun man kuna fihi veced en yekuna Allahu ve Resulu ahabba ileyhi mimma zawahuma ve yuhibb mera la yuhibbu illa lillah." Van yekre an yaud fil an Üç şey vardır ki bir insanda bulunursa imanın tadını tadmıştır. Cenab-ı Hak cennet nimetlerinden leziz bu şeyi insanlarımıza tattırsın. Selasun <gülüyor> İmanın tadını tadmıştır. Ölçü budur. Kim imanın tadını tatmış ben nasıl kendime bakacağım acaba imanın tadını tattın mı? Ölçü veriyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. En yekun Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma Allah ve Resulünün onlardan gayri her şeyin üstünde sever imanın tadını tadan. Allah ve Resuluna tercih edeceği bir şey yoktur. Allah ve Resul'un önüne geçileceği bir şey yoktur. İradi ve vicdani olan bu meselede dişini sıkar bu hususun içinde meydana gelmesi için lazım gelen her şeyi yapar. Allah ve Resulü her şeyin önünde seven, imanın tadını tatmıştır birisi bu. Kendi kendinizi yoklayın. Seyyidina Hazret Ömer şöyle diyor bir gün. Nefsim yedi kudretimde olan Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah. Seni nefsimden sonra her şeyden fazla seviyorum. Seni nefsimden sonra her şeyden fazla seviyorum. Allah Resulü hoş karşılamıyor. Belki kaşlarını çatıyor. Ya Ömer diyor. Beni nefsinden de artık tutmadıktan sonra iman edemezsin. İman etmiş sayılamazsın. Beni nefsine de tercih edeceksin. Hazreti Ömer şu dakikadan itibaren. Seni nefsimden de artık seviyorum ya Resûlallah diyor. Allah ve resulunu, nefis dahil her şeyin üstüne çıkarmadıktan sonra, imanın tadını tatmış olamazsınız. Bu seviyeye gelen bir insan, çırpındım gelemedim, zorladım kendimi varamadım, tadayım dedim, el uzattım, yollar uzandı, elim varamadı, duyamadım. Yer yer burnuma kokusu esti esti geldi. Duyduğum anlar oldu belki bunun, işin o türlüsünü tasmadım misalde veremeyeceğim. Ama ben Rabbimle alakada ara sıra duyduğum şeyi ifade ederken, beşere beşeri noktayı nazardan izah edeyim. Bir genç delikanlının, beşeri garizelerin kamçıladığı hengamda, maşukuna karşı duyduğu alakanın çok fevkünde, bir de buna şefkat zımam ederek, Rabbi hatırlarken burnun kemikleri sızlaması var ya, işte o hale gelmedikten sonra imanın tadını tadamazsın. Bekleyeceksin, memleketine seni götüren bir trenden başını çıkarıp bekleyen adam gibi. Şu dünyada vagonlar içinde yaşarken ve vakonda seni vatan asline götürürken, pencereden başını çıkarıp bekleyeceksin, ne zaman Allah'ım sana varacağız? Ne zaman bir yerde kolumu kanadımı atıp sana uçacağım? Ne zaman sana doğru gelirken bir Ağustos böceği gibi seni terennümede ede çat diye çatlayıp bir ağacın başında sana vasıl olacağım? İşte bunu vicdanında duyacaksın. O zaman imanın tadını tatmış olursun. Bu duyguyu içinde geliştireceksin. Seren çok geniş ve çok su götüren bir hamurdur. Cenab-ı Hak bir irfan dönemine girdiğimiz bu mevsimde, bu türlü şeylerle lütfedip imdadımıza yetiştin, bizi doyursun, vicdanımıza azametini duyursun, bununla bizi meşbu kılsın, zira başka şeyleri sönüyüp onu parlak görmek istiyoruz. Resulullah'ı da öyle, Resulullah'ı da her şeyin üstünde sevecek, bir aşık maşuk münasebeti içinde duracaksınız. Size arz etmişimdir, onu da arz edeyim. İmanın tadını tatmış olabilmek, o farklılığı ayırebilmek için yapacaksınız. Resulullah Medine'ye teşrif buyurduktan sonra o güne kadar kendisine karşı fedakarlık yapan ashabının evine gidiyor. Biz bu büyük vazifeyi ihmal ediyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret edemiyor, teker teker hal hatırlarını soramıyor, dertlerine inemiyor. iç alemlerini kurcalayamıyoruz. Bu yüzden dolayı muhafaza edilme durumundayız. Kusurluyuz, suçluyuz. Allah bizi herkesle beraber affeylesin. Ashabını bir lahza terk etmiyor. Davetlere icabet etmiyor. Mazi yazarları bize şunu naklediyorlar. Hane-i saadetlerinde elinde ve avucundaki her şeyi dağıtmış, aç beklerken kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendim. Cihan'ın Efendisi yiyecek bir şey bulamadığından ötürü, ağaç susuz, aç bir ilaç evde beklerken, kapısı çalınıyor Mefkari Mevcudat efendimiz. Kapı açılınca içeriye nur insan, sıddık Ekber giriyor. O hanenin kayınpederi. Allah Resulü'nün nebilerden sonra en aziz tuttuğu, kendinden sonra halifesi sıddık Azam. Bu saatte niye ya Ebu Bekir, ''Ya Resulallah evde yiyecek bir şey bulamadım ve zaten biliyorsun, acaba hane-i bir şey var mı?'' diye, ''Kızımın hanesine kadar geldim, bir şey var mı?'' diye. ''Ben de onun yokluğu içinde intizar ediyordum.'' buyurur. Bu miskinliğin çalışmamanın ifadesi değil. Belki İslam yükselme şeridindeyken, yükselebilmek için her şeyi feda etmiş olmanın neticesi. Bütün var o uğurda kullanılmış, Yanan mum yanmış, tahtıya dayanmış, her şey bitmiş olmanın neticesi. Elde avuçta bir şey kalmamış. Söz uzayıp giderken kapı yine çalınıverdi. Kapı açılınca sövelerden, eşiklerden içeriye girmeye sığmayan, manasıyla beraber mad maddi durumu ve cismaniyeti azim ve cesim olan Seyyidina Ömer içeriye girdi. Ya Ömer, bu saatte, haneye buraya teşribin sebebi nedir? Hatta bu Ömer'in ruhu feda olsun. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Resulullah'ın hanesine kadar gideyim dedim, acaba bir şey var mı orada? Beraber ikram edelim. Vaka kaynaklar itibarıyla ne kadar zayıf olurdu olsun buraya kadar. Fakat devri Risalet ve emsali cereyan eden binlerce vakadandır hayat nihayet Ebu'l-Haythem'in ve bahçesinde gördükleri hurmalardan istifade etmek üzere onun evine doğru giderler. O ebul ki gibi delikanlıydı. Senelerce evvel Resûl-ü Ekrem'in elini sıkmış, akabede biat etmiştir. Bu adama biat etmede gecikmeyin, ne duruyorsunuz demiş. Ateş gibi hareket etmiştir. Onun evine gidiyorlar. 4-5 yaşında bir çocuğu var Ebu'l-Haythem'in seyyihannin. Evde yatıyorlar gidin Ömer, kapının tokmağına dokunuyor ve gür sesiyle sesleniyor. ''Ebelheysem'' diyor. Çocuk yerinden oynuyor, Resulullah'ın yakını, Ömer geldi anne diyor, baba Ömer geldi diyor, ''Oğlum yat bu saatte Ömer ne arasında?'' diyorlar. Ve sessiz, hamuş yatağı içinde uyurken, kapı yine vuruluyor, o ince narin sesiyle, iç yakıcı eda ve nagamatiyle, Seyyidine Ebu Bekir sesleniyor, ''Evbel heysem, baba Ebu Bekir geldi kapımıza, kapıyı açayım.'' ''Yaz evladım Ebu Bekir ne bu saatte?'' Ve nihayet resûl Ekrem tatlı sesiyle, bam teline gibi dokunurken çocuk artık babasına sormayı düşünmüyor. Kendisini kapının arkasında buluyor. ''Baba Resulullah bize şeref verdi.'' Kapı açılıyor, gül insanlar içeriye giriyor. Çocuğa öyle telkin edilmiş ki dört yaşında, beş yaşında, babasının yanında Resulullah, hatta Resulullah'ın yanında sadık dostları, sadık dostları dahi o evin içinde ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslar olmuş. Bir evde ne kadar sevildiğinizi bilmeniz için çocuklara sorunuz. Yakınlarınızın, komşularınızın evlerine gittiğiniz zaman, o evde ne kadar bahsediliyorsunuz çocuklarınıza sorunuz, göreceksiniz. Sizinle o evde alaka var mı, yok mu anlarsınız? Arkadaşlarımdan öyleleri vardır ki, bu mücrim ve günahkarı bir insan, hatta iyi manada yanılarak bir mümin zannederek evlerine, çocuklarına anlatmışlardır. Ben evlerine gittiğim zaman perdenin arkasından bakar, hoca bu mu babam? Yanına gideyim mi ben hocanın? Anlatmışlar evde kapatına girmiş. Ya Resulullah anlatılırsa, Yatarken yatakta, Resulullah da yanımda yatıyor benim, öyle düşünür. Sofrada Resulullah elini benimle beraber uzatıyor. Beynimin kuddeleri içinde göklerde gezdiği gibi geziyor. Beynimin fakültelerini açıyor, hayatı nef ediyor. Bu ruhla ve şuuru vereceksin nesline. Ve Resulullah'ı her şeyin üstünde seveceksin. İşte o zaman imanın tadını tatmış olacak. Neredesin demeyi tekrar etmeme var mı? اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا وَا يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهُ İmanın tadını tatmıştır kim? Müminleri Allah'tan ötürü seven, Yunus diliyle yaratığı yaratandan ötürü seven, müminlere karşı saygılı olan, bağrını açıp onları bağrına basan insan imanın tadını tatmıştır. Möminlere laf etmeyen, onlara ters istikamete gitmeyen, müminlerin gıybetinde bulunmayan, imanın tadını tatmıştır. Müminlerle beraber bir vücudun uzuğları halinde kendisini gören, onlara isabet eden bir şey karşısında inleyen, ah eden, feryad eden, imanın tadını tatmıştır. Yine neredesin diye sormayacağım. Tahmin ediyorum, Cenab-ı Hakk'a imanın yanındasın. Resul ü Ekrem'in yanındasın inşallah ve inşallah müminlerin yanındasın. Cihanın garbında mümine bir şey olursa inleyeceksin. Böyle idik ve Allah hadis tutuyor. Filipinler'de bir kâfir bir mümine bir kurşun atmış. Öyle bir ah edeceksin ki arş-ı azam ihtizaza gelecek. Afgan'da bir mümine kâfir ve faci bir kurşun atmış. Öyle inleyeceksin ki melek, semek beraber inleyecek. Cihanın başka yerinde ayağına bir müminin diken batacak. Sana diken batmış gibi uykun kaçacak. Ya şu memleket satından, şu mukaddes vatanda, aynı kaderi paylaşıp yaşayanlar, on asır tevhidin bayraktarlığını yapanlar, cihana hükmedenler, aynı milletin evladı olanlar, en son süngüleriyle İngiliz toplarına karşı selam durup, Anadolu'ya giremezsin diyenler, Aynı kaderi paylaşanlar, nasıl birbirlerini sevmezler? Severlerse Allah için müminleri imanın tadını tatmışlar demektir. Ve üçüncüsü Allah Resulü buyuruyor. ve يَكْرَهَا اَنْ fil فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْغَتَّهُ اللّٰهِ كَمَا Allah onu küfürden kurtarıp imana hidayet ettikten sonra, yeniden küfür ve küfrana dönmeyi, Ateşi atılıyor gibi kerih görmedikten sonra imanın tadını tatmamıştır. Kerih görüyorsa imanın tadını tatmıştır. Elhamdülillah hepimiz iman ettik. Silki Muhammedi'ye girdik sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem tesbihde bir imame ise şayet. Biz de taneler halinde onun etrafında o ipe dizildik elhamdülillah. Yunus dil ile elhamdülillah dizildik. Dağında ve solunda saf bağladık. Resulü'l-Hüseyin sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ama imanın tadını tatmak için, Allah korusun, yeniden küfür ve dalalete girmeyi, ateşe giriyor gibi kerih görme mecburiyetindeyiz. Ya bizi buradan koparırlarsa, ya bir kere dağ altında kalırsak, eyyamın elinde melabe olursak, küfür ve zalalet bizi çiğner geçersem, ya küfür kayyasına bir kere daha gidersek, Endişesini içinde taşıyacaksın. Küfrü ve talaleti, inkar ve ilhadı yılanlarla, çıyanlarla baş başa kalmak kadar keri göreceksin. Milletimin, insanlığımın vicdanına Cenab-ı Hak bunu duyursun. Mücrüm kardeşinizle beraber Kadir Gece Satim ailinde olan cemaatimizi Allah kadrini âli eylesin. Amin. Asırlardan beri Kadir şinasla uğramış Kur'an-ı Kerim'e, Kadir şinaslar havası içinde sahip çıkmakla bizi tam Kadir semasına sematına ilayledi. Evet biz böyle bir oluş ve tekbün satım ilinde bulunuyoruz. Sözün hulasası ve özü budur. Şu birkaç gün içinde sizler gibi İnşallahü Teala şerif ve neçip pek çok cemaatin karşısına çıktınız. En sevmediğim şey konuşmak olmakla beraber itilerek cemaatin karşısına çıktım. Muhakkak ki bana her konuş vazet dedikleri zaman peygamberimin kürsüsünde size hitap ederken ilafi vakı beyanda bulunmadan Allah'a sığınırım ve dilim kurusun derim. Nasıl düşünmüşsem size öyle intikal ettiriyorum? Rabbim hayatımı kaptesen de bir daha cemaatin karşısına çıkmatan. Bana hitap etmeye vazn nasihatta bulunma ölüm gelir. Çünkü kendi kanaatime göre 20-25 senedir vazu nasihat ediyorum. Ben cemaatimi aldattım zannediyorum. Diyorum ki sahabe konuşurken mahşer vicdan da mahket buluyordu. Evlerin şekli, barkların şekli değişiyordu. Cemaatin düşünce dünyası değişiyordu, aile yapısı değişiyordu. Ben 25 senedir halkım içinde huzur kabul göremedim. Efendimizin intikal ettirdiği şeyler onlara intikal ettiremedim. Demek ki ben silinip gitseydim, yıkılsaydım. Doğru sözlü, doğru özlü birisi gelecek bunlara doğruyu anlatacaktı. Ben buraları işgal ettiğim için doğru çıkamadım. Öyleyse milletime ihanet ettim. hianet ettim. Doğruyu gösteremedim ve duyuramadım. Canımı al beni çıkarma demişimdir. İşte kürsüye her çıkışında böyle düşündüm. Hesabımı yaptım ve kürsüye çıktım. Ama hala arkadaşlarım tarafından itiliyorum. Kim bilir bundan sonra da cürüm saydığım bu işi, işi daha kaç yerde yapacak? Daha kaç yerde sırtından tekme yemiş gibi, içtimai hayatın mevceleri içine atılacak. Ve sonra bana konuş denecek orada. Ve çıkıp çatlak sesimle, acayip ifadelerimle cemaatin kulaklarını tırmalayıcı laflar edeceğim. Bilem, Rabbî Rahîmim, mübarek günlerde beni de sizi de bağışlasın. Bir hacalet, bir yük halinde sırtında taşıdığım şey, eğer vizir ve vebal isem, daha fazla beni yormasın, emanetini alsın, emanette emin kısın. Muhterem Müslümanlar, memleketimizde her şeye rağmen, alem İslam'la beraber çok iyi bir oluşa ve dirilişe doğru gidiş vardır. İnkar edilmeyecek şekilde bir gidiş vardır. Küfrün, dalaletin, tuyan ve hırçınlığı sizi ne korkutsun, ne ürküsü ne de ümidinizi kırsın. Üç asırdan beri başka mihraklardan, dış mihraklardan beslenen, ya cihanın şarkındaki bağışlayın münafıklara veya garbındaki kafirlere gönlünü kaptırdığından ötürü, favuste olduğu gibi Göten'in faustünde mephistoya kalbini kaptırdığından ötürü, insanlığını sattığından ötürü, gönül ve ruh mideye yutturulduğundan ötürü, Neslimiz çırtkan hale getirilmiş, şımarık hale getirilmiş, sokağa salınmıştır ayara ait türkülerle. Ama bugün onlar son günlerini yaşıyorlar. İleriye bir adım dağıtmaları mümkün değildir. Zira görünen ve bilineriyle, Resul-i Ekrem bütün yeryüzünde ordularını teftiş etmek üzere aramızda dolaşmaktadır. Ben sizin samimiyetinizi itimat ederek o mübarek ruhu eğer idhaç etmeyeceksem O'na ait bir şeyi rahatlıkla ifade edebilirim. Belki şu dakikada beni de hicabak edecek şekilde sizin de saflığınızın arasında bulunmaktadır. Beni dinlemek üzere olmasa bile kendi cemaatinin arasında gezmek, ağlayan gençlerin alnını sıvarlamak, başını okşamak, elini sırtına koymak, yürü evladım demek için, aranızda bulunmaktadır. Ve onun için ses sonunda hiçbir tereddüte meydan vermeyecek bir eza kesilmiş avazım çıktığı kadar bağırıyorum. resul Ekrem içinize kadar geldikten sonra, üç beş, üç beş senelik geleceğiniz için de, istikbal imkılapları de, değişmeleri için de, küre arzın her cümerc olması için de, tabakat-ı beşer çapındaki çalkalanmalar içinden, duyulacak en yüksek ve gür sada, karşısında eyleceğimiz en mukaddes sada, Hz. Muhammed'in sadası, Kur'an'ın sadası, Allah'ın sesi ve kelamı olacaktır. Yeryüzünde sadece ve sadece Allah'a inananlar hükmedecek hale gelecektir. Bugün bu meseleyi teyit edici, bu mevzuda fikrimizi besleyici, bize dizimize derman, kalbimize kut ve kuvvet halinde yardım edici. Faktörler o kadar çoktur ki saymakla bitmez. Üç asırdan beri beklenen, bu millet Allah sizi lütfetti. Vazife yapacaksınız, İki hüklün belleri doğrultacaksınız, yerde sürülenleri ayağa kaldıracaksınız, yerde emekleyenlere semalara çıkma yolunu göstereceksiniz. Muhalliminden talebesine kadar, bütün hayrın hizmetçilerini alkışlıyor. Rabbimin onlara yardımcı olmasını diliyorum. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i bizim bahsimize baiz eylesin. dirilişimize sebep kılsın. Uyanmamıza vesile lütfedip buyursun. Şürmümüz çok, huzurumuz çok. Gün cuma günüdür, ay Ramazan ayıdır. Kadir gecesi satım ayında bulunuyoruz. Cemaat çoğu masum ve günahsızdır. İlk kürsüden sana kalkan eller mücrim elleri, ama aşağıdan temiz eller kalkmaktadır. Ben onların duaları arasında kendi duamı sana takdim ediyorum. Bizleri dergâhine zâdiyetinde makbul eyle Ya Rabbi! Aziz eyle Ya Rabbi! Yapacağımız bütün hayırları birini bir eyle Ya Rabbi! Üç asırlık gafleti sona erdirdiğin gibi, ecdada layık bir huviyetle Arz-ı didar etmeye bizleri muvaffak ya Rabbim. <Sessizlik> ya -ham -ra -ham Ya Zal ve Al-Ikram. ya Allah, ya Hüve, ya Rahman. Ya Rahim, ya Hayy, ya Hayyum. Ya Zal ve